Salat-ı Tefriciye duasını 4444 defa okumak zorunda mıyız? Teşekkür ederim demiş. Evet, Salat salat Peygamber Aleyhisselam'a salatu Selam'la birlikte başlayan nice dualar var. Onlardan bir tanesi de Tefriciye ifadesi. Hı hı. Yani sıkıntıyı gider tarzında Cenab-ı Hakk'a niyaz. Ama başında Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam'a salatu Selam getirerek bu dua okunduğu için salat-ı tefriciye ismi verilmiş. Herhangi bir ayette, hadiste böyle bir dua geçmiyor. Ancak duanın ayet ve hadiste geçmesi de gerekmez. Duadır bu. Duada asıl olan aslında iştenliktir. Yapılması gereken şey tavsiyem iki rekat namaz kılın. hamdele Cenab-ı Peygamber aleyhisselama salvere getirmek suretiyle Mevla'dan ne arz ediyorsanız onu açık bir lisan ile bildiğiniz şekilde dile getirin, o daha etkilidir. Salati ı Tefriciye'nin 4444 defa okunması diye bir husus, ayette, hadiste vesaire yok. Resulullah Aleyhisselam'dan zaman zaman 33 defa Subhanallah. elhamdülillah Allahu Ekber denmesi tavsiyesi var. Rakam orada geçiyor. Mesela istiğfar konusunda 70 yahut 100 geçiyor. Buna benzer rakamlar var ama bu tür dualar zaten sonradan ihdas edilmiş. Güzel dualar, bunlara belirli bir rakam söylemek, bundan aşağı okursanız kabul olmaz gibi bir düşünce işte burası yanlış. Yani illa da de 4444 defa okunacak dediğiniz zaman... Bu sünnete aykırı bir bid'at işlemi olmuş olabilir ama ben bunun 4444 defa okunacağına inanmamakla birlikte okursam problem yok. Ama mecburum bu kadar okumaya der, bitirmek için de bir an evvel aceleyle okuyacak olursam zaten duanın yapısına uymaz bu. Dua nedir? Cenab-ı Hakk'a gönülden yalvarmak, ondan bir şeyler istemektir Salati, tefriceyi okuyan kardeşlerim acaba manasını düşünüyorlar mı? Orada ne var? Duada ne istediğinizi bilmeniz gerekmiyor mu? O noktada benim söyleyeceğim. Yani siz o rakama mecbur değilsiniz. Bir. 2 Okuduğunuz duanın manasını bilmeye çalışın. Bir yerden bulun. Ve ona göre içten bir şeyler isteyin. Cenab-ı Hak istediğimiz şeyler... Bizim lehimize olacaksa, ahiretimiz için, dünyamız için faydalı olacaksa onu bize verir inşallah. inşallah. Vermezse zaten başka şeyler verecek, en karlı olanı da ahirete bırakacak ve cennetimize vesile olacak inşallah.